Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Bir İslamdan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Ben Deniz, Ahmet Taş getiren, Muhterem Nurettin Yıldız hocamla sohbet ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum hocam. Allah Nasılsınız? razı olsun. Nasılsınız? Afiyet desiniz Elhamdülillah. Hocam. Elhamdülillah. Allah afiyetler versin. Amin. Geçen haftaki programımız ilgiyle dinlenmiş. Yani biraz böyle hayatın içinden e, konular daha ilgi çekiyor. Hem de gerekli daha. Gerekli, gerekli de herhalde. doğru. Zaten programımızın adı da e, İslam'dan Hayata Ölçüler. Yani hep bu İslam Hayat e, alakasını e, kurmaya çalışıyoruz bu programda da. E, bugün biraz aileyi konuşsak diyorum hocam. Yani aile konusu da yani ister... Kadın tarafı, erkek tarafı, babalar, anneler tarafı, çocuklar, torunlar tarafı e, her yanıyla e, önem arz ediyor ve her yanıyla hani deyim yerindeyse güncel ve genelde de e, problemlerle e, gündemimize giriyor. Sancılarla gündemimize giriyor. E, yani normalde İslam ee, mutlu bir aile kurulmasını istiyor. Dünyada da ahirette de saadeti e, insana ulaştırmaya çalışıyor ama yani çok dindar e, insanlar da bile, onların ailelerinde bile e, böyle bir e, saadet ortamının bulunmayabileceğini çok ileri yaşlardaki insanların Günlerinin önemli bir kısmının iletişimsizlikle bazen küskünlükle geçtiğini görebiliyoruz. Gençlerde bu savrulma, bu kopuş daha da erken zamanlarda devreye girebiliyor. Yani deniyor ki evliliklerin büyük kısmı ilk bir yıl iki yıl içerisinde bozuluyor vesaire. Evet. Bir ayet var malumunuz Rum suresi 21. ayet Siz iyi hafızsınız Hemen hatırlarsınız Böyle Ve min ayatihi diye başlayıp diye başlayan Peş peşe peş peş peş gelen Ayetlerden birisi Evet onu dinlerken insan Hakikaten Allah'ın Ayetleri üzerinde bir kere daha düşünüyor Bunu da Allah'ın Ayetlerinden olarak zikrediyor Allah Teala Değil mi? Yani e, sekinete, sükunete ermek, evlilikle meveddeti bulmak, rahmeti bulmak Siz belki tek tek ele alıp değerlendireceksiniz Yani nasıl biz e, yani kişiliklerimizde neyi başararak e, o aile ortamını bir herkesin kalbi sekinete, bedeni sekinete ulaşacağı e, bir şey haline getirebiliriz problemlerimiz nerede öyle başlayalım isterseniz Bismillahirrahmanirrahim Üstadım e, belki mübalağa e, olarak telakki edilebilir ama vakanın bu mevcut yaşadığımız olayların içinden biri olarak ben belki yüreğimdeki e, derdi dillendirdiğim için söylüyorum öyle anlıyorum ki ben İslam devleti ile İslam ailesini kurmak aynı zorlukta şeyler ve aynı evet. ecirde şeyler. Evet, Allah. Yani İslam devleti belki bir adada filan daha kolay kurulur herhalde. <gülüyor> yani evet. bir adada bir kabile İslam devleti ilan edebilirler. Evet. Ee, ama İslam ailesi şu ve min ayatihi en halak alaküm min hemfusüküm ezvajen sizin için eşler yaratan Allah'ın bu yaptığı bir ayetidir yani mucizesidir. Evet. Tehakkuk edecek olay e, zannediyorum İslam devletinden de zor gibi duruyor. İslam devletinin olmazsa hiç olmasın namazınla orucunla yani münferit olarak yapabileceğim bölümleri var. Evet. Bu İslam ailesi kurulamadı mı? Bedeli yok, alternatif bir şey yok. Evet. Bu sebeple. Hani gençler olarak İslam Devleti işte niye zor isterseniz onu da şey yapalım baştan hemen evet çünkü İslam Devletinin kurulmasına karşı zorluklarımızın simgesi olan iblis aynı zamanda İslam ailesini oluşturmamıza karşı da zorlukların simgesidir. Evet yani ya da şöyle bakalım. İslam devleti dediğimiz şey İslam ailesini oluşturmuşların devletidir. Evet. Yani evet. öbür türlü İslam, İslam ailesi yoksa... İslam ailesi yoksa adı İslam devleti olur. Evet. Yine kalplerin huzur bulmadığı bir hayat yaşanır orada. Evet. Yani burada e, biz e, işte oğlumuz evlilik yaklaştı. Tanıdıklardan birine gittik beğendiler kızı verdiler aldık. Bu kadar basit değil bu iş. Evet. Hiç kimse beğenmediği kanunen kura'dan kendisine çıkan bir e, evlilik yapmıyor Herkes beğeniyor çok evet. mutlu şaşalı paralar harcanıyor tebessümler işte hatta bir yastık hikayeleri filan ama akıbet öyle olmuyor tabi evet. yani Halit bin Velid'i gönderip fetih yaptırabiliyorsun evet. Ama kayınpederi gönderip kaynanayı gönderip ıslah edemiyorsun bir aileyi. Evet, evet. Burada herhalde bizim mümin kardeşlerimiz olarak önce bu hakikati kavramamız gerekiyor zannediyorum. Bir zafiyet noktası yaptık oldu evlilik yok. İlan ettik devlet olur. <gülüyor> biri kalkıyor bir kasabada İslam devleti kurdum diyor. Evet. Bir hafta iki hafta öyle bir yaşıyor. Yani bu evlilik başkasının yüreği üzerinde mutluluk hayal ediyorsun sen. Evet. Bu yürek senin Çok yüreğin da. değil. Tabii. Başkasının yüreğine hükmetmek kadar zor bir şey yok ki bu dünyada. Evet. Her iki taraf içinde yani. Ne erkek, ne kadın olarak ele almıyoruz. Her iki taraf içinde. Bu sebeple e, evliliği, İslami aileyi İslam devleti düzeyinde Önemli bir konu görelim. İslam devletinin karşısına çıkacak zorlukları ne hayal ediyorsak onları bireysel olarak iblisin karşımıza getireceğini, kurdun İslam ailesini hadi mutlu olsun, hayırlı olsun demeyeceğini. Evet. Hatta hadis-i şerifte, müslimde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iblise, iblis akşam adamlarını topluyor, da günlük rapor soruyor da, işte aile dağıttım diyene aferin dediğini Söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ekber. Yani evet. şunu namaz kıldırtmadım Şunu şöyle yaptırdım filan deyince Tamam tamam tamam diyor Birisi de geliyor ben filanca Karı kocanın arası açılıncaya kadar onlarla uğraştım Hah, Sen aradığımı yaptın Diyormuş iblis evet, evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Yani bunu bize haber verirken bir ikaz için Haber veriyor bir, bir, Herhalde masal gibi anlatmıyor bize bunu Şeytan araya girer diyor En büyük şeytanın gayesi müminleri huzursuz ailelerin adamları haline getirmektir. Ondan sonra sen Halit Bin Veli'de devlet kurduramıyorsun bir daha. Evet. Çünkü Kafası tuğla rahat olmuyor. Tuğla çürük olunca tuğla, bina yapılmıyor evet. onunla. Tuğla. Ya. tuğla çürük. Evet. Yani derler ya tuz kokmuş. Tuz, tuz koktuktan sonraki dönem oluyor. İki şeyi tespit edeceğiz üstadım o zaman. Bir, İslam devleti eşittir. İslam ailesi hükmündedir. Evet. Zorlukları, cihadı, mücadelesi de aynıdır. Evet. Dolayısıyla bu dönemde gençlerimizin iffet e, açısından, aile içinde Allah'ın dinini huzur içinde yaşamak açısından bulundukları risk, Filistin'de Yahudi'nin tehdidi altındaki Gazze'li kardeşlerimizin bulunduğu riskten aşağı değildir. Evet, Allah Allah. Çünkü Gazze'deki risk... Gazze mıntıkası ile sınırlı Yanı başında Ürdün'de insanlar Camiye gidip buzur içerisinde namaz kılıyorlar evet. Yani 100 kilometrelik bir alanı bile kuşatmıyor evet. Ama aile 7 milyar insanın sorunu bugün Evet Burada bir yanılgımız var Bizim çocuğun durumu çok iyi 4 sene oldu iyiler diyorsak e, Birincisi 4 seneden sonrası yok mu bu hayatın diye soru sorarız Nasıl garanti ettin sen? İnsanlar 60 yaşında boşanmayı düşünüyorlar. Evet. On yıldan sonra mahkemelerde birbirlerine silah sıkıyorlar. Evet. İki e, mümin kardeşinin yan apartmanda sorunu var. Evet. Yani biz nasıl birbirimizi e, münferit sayarız hayattan, yok sayarız? Yani benim evimde gelinimle hayatı huzurlu diye sonrası garantimi bunun öbür müminin huzursuzluğu niye beni rahatsız etmiyor evet, deriz evet. burada benim e, özellikle müsaadenizle tevkid etmek istediğim şey kavrama şuuru açısından hani en iyi anlaşılır örnektir diye İslam devleti kelimesini kullanıyorum evet. İslam devleti neyse İslam ailesi düğün yapıp evlenmeyi kastetmiyorum Evet. ...o avukatlara iş çıkarmaya dönüştü artık... ...yani her evlilik avukatların herhalde... Kıs kıs güldükleri bir şeye dönüşüyor... ...nasıl olsa bize gelecek diye... <gülüyor> Allah ...hatta hocam... ...müslüman bir avukat kardeşimize tanışmıştık da... ...ne davalara bakıyorsun dedim... ...evlilik hariç erişe bakıyorum dedi... ...ne demek oluyor evlilik hariç erişe... ...dedi hocam... ...evlilik davalarına bakan avukat yani... ...boş işlerle uğraşıyor... ...çok ucuz avukat anlamına geldiği için... ...ben özellikle evlilik davaları almıyorum dedi... Yeni çaylak avukatlar bakıyor o işlere. De. Evet. Bu benim çok dikkatimi çekti Üstad Yani evet. piyasası düşmüş av, avukatlar hmm. nezdinde. O kadar bol dava açılıyor ki. Evet. O kadar evet. bol dava açılıyor. Sonra ilave etti dedi ki bir de dedi ...ya ne barıştırabiliyorsun ne bir şey dedi. Hep bölmek üzere iş yapmak ağrıma gitti dedi. Evet. Onun için bıraktım bu işi. Evet. Ben hocam bundan ders çıkardım kendime. Ümmetimin halini, insanlığın geldiği durumu... ...nüvemiz bu bizim yani evet. evlilik, aile çekirdek. Çekirdekte sorun varken e, camileri badana yapsan ne olur... ...yağlı boyayla boyasan ne olur. Yani, evet. Huzursuz bir insan. Sultanahmet Camii'nde de namaz kılsa... Mahalle mescidinde de kılsa huzursuzluğu onunla beraber. Evet. İslam devleti ve İslam ailesi, bunlar bizim aynı düzeyde hedeflerimiz olması lazım. Bu birinci nokta hocam. Evet. evet. İkinci nokta olarak biz kabul etsek de etmesek de Batı kafa yapısı içimize sindi hocam. Bunu ...laiklik bazında da... ...baktığımızda hem karşı iz laikliği... ...hem de laiklik vari şeyleri... ...çağrıştırabiliyoruz. Aile alanında bu. Geleceğim, oraya geleceğim. Evet. Yani evet. batı... ...blok olarak bize nüfuz etti. Evet. Yani geldi, Yunan'ı denize döktük vesaire ama... ...kafalarını... ...idraklerini bırakıp gittiler adamlar. Evet. Sanayiyle bıraktılar, basınla bıraktılar. Ya da bir proje olarak bize... Nakledenler oldu da. o Yani, da var. Evet. yani koca Abdülhamit e, gidin fen alın gelin dedi Viyana'dan evet. onlar çamaşır aldı geldiler. <gülüyor> Fenden çamaşır almadılar yani. Evet. Her halükarda öyle veya böyle geldi içimize sızdı. Evet. Bu batıdan bize sızan ve beynimizde bir tür tümör oluşturmaya sebep olan mantıklardan biri humanizm mantığıdır. Yani insanı kutsal görme, insanın kendisini kutsal görme. Evet. İnsanı abartma. Kendi kendini insanın ilah görmesi. Bunun ayrıntılarından biri olarak da erkek kadın eşitliği diye bir kavram çıktı. İki evet. horoz bir anda bir kümese kondu. Evet. Ortada tavuk da yok. Evet. Ama iki horoz var bir kümeste oldu. Bir tavuk bir horoz olsaydı biz her gün bir yumurta alacaktık insanlık olarak. Evet. Şimdi iki horoz oldu. Her gün kümeste kan okuyor. Tavuklar horozlar birbirine. Birbirine kavgası. Yani horozluk kavgası yapılıyor. Evet. Bu hikmete aykırı. Allah'ın evet. hikmetine aykırı. Bir kere üste adım Şimdi belli sözleri Müslümanlara da söylemek zor. Rabbimiz Adem Aleyhisselam'ı çamurdan yarattı. Evet. Değil mi? Evet. Adem'den parça olarak Havva annemizi yarattı. Evet. Bunda bir ihtilaf var mı? Yok, tabii, evet. Hayat kıyamete kadar Adem'in parçası Havva mantığı ile devam ettiği sürece Huzur var demektir evet. Yani erkek Kavvame hakkı olacak bu zulüm evet. hakkı değil haşa. Evet. Rabbimiz zulmü haram etti zaten. Zulüm kıyamet günü hesabını vereceğiniz şeydir diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve evet. sellem. Kutsi hadiste hatta kıyamet günü karanlıktır dikkat edin diyor. Zulüm baş ve çerçevesini hocam açmak lazım. Açalım tabi. O kavvamelikten zulme nasıl varılır? Onu da açmak lazım. Yani kavvamenin hem muhtevasını hem sınırlarını değil mi? Belirlemek gerekiyor. Çünkü bazen kavvame olacağım diye başka bir insan Zallame çıkar. oluyor. <gülüyor> Mesela yani evet. Evet buyurun. Şimdi hocam filan yere müdür tayin edildi. Evet. Müdüründe 20 tane işçisi var, memuru var. Adı müdür bunun. Evet. Ama bu müdür saat 5'te gitmeleri gerekenleri 8'e kadar çalıştırıyorsa müdürlüğü zalimliğe dönüşmüş, despotluğa dönüşmüş evet. olur. Şimdi böyle oldu diye iş yerlerinden müdürlüğü mü kaldırmak gerekiyor? Evet, doğru. Yani müdürlüğü kaldırırsan evet, soru doğru doğru evet. Herkes müdür olursa kimi çalıştıracaksın? Düzen evet. nasıl sağlanacak? Evet. Yani kavami evet. Erkekler belli bir dönem zulme dönüştürdüler. Evet. Bu dönüştüren Erkekler kıyamet günü hesap verecekler. Ama Allah'ın koyduğu Adem Aleyhisselam'dan beri koyduğu şeriatını biz niye bozalım ki 100 tane erkek 200 tane erkek zulmettiler, zalim oldular diye kavameli hakkını yani erkeğin bir puan önde olma ve son imzayı atan adam olma hakkını niye biz kaldıralım, eşitlik sağlayalım dedik. Eşitliğin akıbeti budur. Şimdi Avrupa'da yani batı kültüründe, Avrupa demeyelim, batı kültüründe eşitliğe ihtiyaç çok. Çünkü ev e, zaten otel gibi kullanılan bir yer. Herkes gündüz başka yerde işlerini halleden bir ahlaksızlık var. Evet. Ama Müslüman ailede kadın erkeğe, erkek kadına çok muhtaç alternatifleri yok. Gerisi haram çünkü. Evet. Gerisi haram. Onun haramı yok. Evet. Her şey mübah adama. Sekreteri, patronu, patronunun arkadaşı, arkadaşının ya düşünebiliyor musun hocam? Bütün ö, dinleyenlerimizden e, aflarını istirham ederek söylüyorum. Eşlerini karşılıklı birbirlerine dans için veren, yani affedersiniz sizden de özür diliyorum. Bir anlayışta kavvame olmasına gerek yok ki ya. Eşinle dans edeyim sen de benimkiyle dans et diye birbirlerine verebiliyorlar. Evet. Bunu da iftihar vesilesi yapıyorlar. Bu adamlar için kavvameye de gerek yok, ruculete de, de gerek yok zaten. <gülüyor> evet. Bir şeye gerek yok. Ama bizde öyle değil ki. Haramlar var, helaller var. E mubahlar başka, mekruhlar başka. Biz bir Ölçüler bir, var, sınırlar yani biz var. Biz evet. sınırlarıyla yaşayan bir ümmetiz. Evet. İpsiz, sapsız, uçsuz, bucaksız bir dünyada yaşamıyoruz biz. Yani biz gayet sınırlarına riayet eden bir kitle olarak haram tanımayan, mubah, Tam başka bir ölçü yani kendi çapında. Mubahtan başka ölçü tanımayanların kuralları bize getirildiğinde ortaya çıkacak olan budur. Evet. Yani çok vahim bir durum bu. Bugün e, elimizdeki e, evliliklerle ilgili başarısızlık dosyasının temelinde bu yatıyor. Yani kavvamenin kullanıldığı mesela bundan yüz sene önceki ee, Anadolu'da İstanbul'da erkeklerin Ağlıkları e, Kavameyi Kullanıp zulmetmeleri Herhalde bugünkünün on katıydı Erkek ayağını yıkattırıyor Bir defa evet. eşine Ağurat diye hitap eden Kaba bir e, kültürle Yaşıyorlardı evlerde Buna rağmen boşanma oranı neydi Şimdi eşit oldu erkekle kadın Çıt çıkaramıyorsun kadına uzaktan kumandalı denetim getirilmiş bilmem ne getirilmiş boşanma oranı ne? Yani bugün eşit şartların getirildiği kadınla erkeğin evlilikte eşit şartlara kavuşturulduğu bir dünyada boşanma evliliğe denk hale gelmeye başladı. Yani üç evlenen oluyorsa iki boşanan oluyor. Bazı vilayetlerde bu rakam daha da yüksek. Evet. Yani %50'yi aştığı vilayetler var Türkiye'de. Araplarda körfez ülkeleri Müslüman kardeşlerimizde daha da yüksek. Hindistan gibi fakir, Pakistan gibi fakir e, ülkelerde Müslüman kardeşlerimizin fakir olduğu yerlerde evlilik boşanma oranı biraz daha düşük. Evet. Evlilik oranı daha yüksek. Alternatifi bulamayacağını düşünüyor fakirlik. Demek ki onlar da zengin olsalar biraz daha ekonomik durumları iyi olsa herhalde biraz daha da boşanılacak. Burada e, bu e, ana sorunun e, batı kültürüyle beraber erkek ve kadının birbirinin dengi durumuna getirilmesi. Bu da tıpkı gen, genlerle oynamak gibi bir durum. Adem Aleyhisselam'ın kaburgasından yaratılmış kadın yani Adem'in bir parçası kadın. Kıyamete kadar da çocukları üzerinde bu kanun fizik kanunu olarak geçerli olacak. Hiçbir zaman hanımefendiler evet. e, hiçbir zaman erkek olmayacaklar bir gün bir konferanstayım hocam evet. e, kadın konusunu konuşuyorum birisi kalktı hem de erkek dedi ki hoca kardeşim dedi yani dedi sen dedi kadınla erkeğin eşitliğini inkar ederek dedi erkeğe de zulmettin kadına da inkar ettin böyle olmaz dedi dedim ki e, siz eşinizle Giderken iki koltuk var. Bir tanesi dolu, bir tanesi boş. Siz mi oturursunuz hanımınıza siz mi buyurun dersiniz dedim. Durdu durdu. E hanıma buyurun derim dedi. Ne farkınız var dedim. Kim yorulduysa o otursun dedim. Bak bayan fazla ayakta duramaz diyorsun. Evet. Bir bayandan dozer operatörü, kepçe operatörü görünce şaşırıyoruz. Aa. Bayan kepçe operatörlüğü yapıyor Ne farkı var fark ki eşit değil miyiz yaparsa yapsın Niye inşaatlarda tuğla taşıyan Kadın görmüyorum ben Demek evet. ki yaratılışımız Eşit olmaya aykırı Evet bu kadının Zulüm görmesine Bir ruhsat açma anlamında değil Ama Rabbimiz birini daha narin yaratmış Evet Birini dış piyasa için yaratmış Birini iç piyasa için yaratmış Bu yaratılışı inkar edemeyiz Kadın daha doğal, daha çabuk ağlıyor, daha narin, daha çabuk üzülüyor, daha çabuk barışıyor, daha çabuk küsüyor. Daha hareketli kadıncağızın yüreği. Şimdi bunu tamamen yok sayıp hayır. Kilolarınız aynı. Mesela şöyle bir şey getirebilirler. 70 kilo olanlar 70 kilo olan kadınlarla evlenecek. Nasıl olsa eşitiz. Kilolarımız da aynı. Evet. Böyle bir şey olabilir mi bu dünyada? Bu bizim Adem Aleyhisselam'ın yaratılış tarzından Havva annemizin yaratılış tarzından kopmamızın faturasıdır üstadım evet. keşke burada kalsa bu fatura bu çok daha da kötüye doğru gidecek belki oturup düşünülmesi gereken bir sonraki noktayı ben müsaadenizle gündeme getireyim şimdi hep evlilikler boşa gidiyor evlilikler boşalıyor filan hep bu boşanma davasını gündeme getiriyor üstadım keramete ve kehanete gerek yok ne keramet ne kehanet On sene sonra niye evleneyim ki nasıl olsa boşanılacak kültürü oluşacak? Evet o tabii. Şimdi yeni yeni o, evlilik... Batı'da çok bu. Yani batı'da çok batıyı bize de... Ben yok sayıyorum Batı'yı. Hayır da. işte Mubah o... sınırsız olan. Hocam şöyle zaten. bunlar orada mesela bugün belirdiğinde işte üç beş gün sonra başka ülkelere, bizim ülkemize de bir biçimde yansıyor bu Ya Onlardan modelleri. gelmese bile evet. bu mevcut durum. Tabii Kanunlarla kadının kat kat koruma altına alınmış olması, evliliklerin çoğunun fiyaskoyla sonuçlanması. Şimdi gençler evet. geliyorlar, e, niye evlenmedin sorduğuma hele genç kızların verdiği cevap çok enteresan hocam. Önce işte işimi almadan evlenmeyeyim evet. mantığı var, eşine karşı güçlü olmak arzusu. İkinci olarak da annelerinin babalarının huzursuz hayatını görüp niye bile bile huzursuzluğa gireyim ben? Evet, mantığı doğru, var doğru. belki bir on sene sonra Allah muhafaza buyursun belki on beş sene sonra inşallah hiç olmaz olmasın diye zaten gayret ediyoruz evlenip başını niye belaya sokacaksın Evet. şuuru ya da idraki kesinlikle e, işgal edecek zihinleri evet. buna doğru gidiliyor maalesef, yani maalesef. buna doğru gidiliyor sadece boşanma değil sorunumuz evlilik pahalı elde edilmez işte orijinali çok Değerli ve çabuk kırılıyor Çabuk bozuluyor servisleri çalışmıyor de bir o zaman Çin'den Yedek evlilikler evet. ithal etmek gibi bir Alternatif üzerine doğru insan Zorlanıyor evet. insanlık Koşturuluyor Allah Muhafaza buyursun evet. burada hocam Başlık açmıştınız kavvame Arapça Arapçapteyim evet. Kur'an deyimi bu. Erricalu evet. kavvamuna alel nisa ayetinden kaynaklanıyor bu. O, onu, o hocam aslında iyi tahlil etmek lazım. Yani şimdi biraz da anlayış farkında. Ya yani, adam kavvamım ben diye yani her şeyi yapabileceği kanaatinde. Ya yani, öyle de bir şey var. Bu defa onun tepkileri geliyor. Yani sen şüphesiz. Yani bu Allah sana Kavvam diye niteledi ama zulmetmene de şey yapmadı. Sen zalimsin. Ha, o zaman ben kendi hakkımı savunmak gibi bir takım gayretlerin içerisine gireyim. İşte birey olayım. Yok bilmem para kazanayım. Şunu yapayım bunu yapayım. Ya Bunlar karşılıklı birbirini besleyen Besliyor. şeyler haline Mikrop geliyor. Ediliyor. Onun için kavvamın çerçevesine mesela ayağını yıkatması da erkeğin. Yani bir dönem kavvam mantığı içerisinde ya da İslam toplumlarının hani erkek egemen e, O erkek egemen de her şeyi yapabilir erkek tarzında bir e, muhteva kazanması e, Yanlış yorumlamalar yani değil mi? Yani gelenek e, sanki Kur'an'dan yola çıkıyormuş gibi ama kendi otoritesini e, işin içine sokan bir yapı kazanıyor Onun için yani, iyi ne, bir tarif etmek lazım şey. Evet. Yani bizim Orta Asya'daki kültürümüzü Müslüman olduktan sonra... Ee, yani İslam'ın içine koyup bizim işte kadın erkek bakışımız sanki İslam'ın nazarı ya da cahiliye işte. Arap kültürünü veya cahiliyelerden evet. e, yani biz kendi yöremizden konuştuğumuz için evet. onları ne veya cahiliye da işte filan evet. e, Doğu kültürü Batı kültürünü evet. İslam'ın önünde yok kabul etme yerine İslam'a kaydırıp e, İslam ve yöreselliğin orta sentezi bir kültür oluşturulmuş evet. oldu adetem burada üstadım. Biz e, şöyle bir e, ayrım noktasına da gitmemiz lazım. Allah'ın şeriatına teslim mi olacağız yoksa şeriatı kendimize mi uyduracağız? Evet. Yani. Tabi temel soru o. evet. Yani eğer Peygamber Efendimiz hem namaz kılmayı hem de aile hayatı yaşamayı bize örnek olarak bırakıp gittiyse ki öyle bıraktı gitti sadece namaz öğretip yani, gitmedi bize. Tabi ki anladım. Yani namazı biz Türk kültürüne uydurmuyoruz da. Evliliği niye Türk kültürüne uyduruyoruz? Evet. Eğer uydurduysak niye bunu İslam'a mal edelim? Ya bir süre sonra da Batı kültürüne aynı şey ıı, Batı... uydurmaya yöneliyor insanlar yani. Şimdi, yeni insan tipi belki Türk kültüründen de uzaklaştı. İşte biraz önce örneklerini verdiniz. Adamın hayatına yani Batı nüfuz etti <gülüyor> böyle o kişilik numuneleri olarak Tabii. nüfuz etti. Evet. Şimdi burada. E, bu sorunu biz yani aile konusunda kadınlarımızın eziliyor olmalarını, erkeklerin haklarını tecavüz ediyor olmalarını sadece aile konusunda bir çatlak olarak görme yerine İslam'dan kopuşumuzun çığlıkları olarak görmek zorundayız. Doğru evet. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dininden memnun olduğunuz delikanlıya kızınızı verin buyurdu. Evet bu dininden memnun olduğumuz adam ifadesi, dinin ve dinin sahibi Allah'ın kefaletiyle kız verdiğimizi gösteriyor. Evet. Burada bir sorun var hocam. Yani biz evlilikte bir çatlak oluşturduğumuz zaman zulüm yaparak, kim yaptıysa bu zulmü, kadın da zulüm yapar, erkek de zulüm yapar. Evet. Bu zulmü kim yaptıysa, Allah'ın adının kullanıldığı bir Kavramı, evlilik kavramını, nikah kavramını çatlatıyor bu. Evet. Bir gün e, bir evlilik davası oldu. 43. yaşlarındalar. E, her ikisi eşler. Çocukları var. E, çocukları da 19 yaşlarında. Çocuğu bana şikayet etti. Efendim? Babamla annemiz şöyle şöyle işte boşanacaklar herhalde filan diye. Ben de aile dostları olduğum için bir yolla müdahale ettim. Barıştılar Güzel evet. ıslah oldular Kalkıp gidiyorlar bana da üstelik de hediye de getirmişler Yani sebep ol 2-3 oturum yaptık Sonunda barıştık evet. Burada bir noktaya işaret ediyorum Ahmet abi Bunu zannediyorum dinleyenlerimiz de bir kenara not alacaklardır Giderken dedim ki bu hediyeniz ne dedim Ya yapma hocam dediler işte Hediye de bir şöyle espri yaptık sana getirdik Dedim ki bizim oturumlarımız bitmedi ki dedim siz bunu verip ücretini ödeyip gittiniz gibi oldu şimdi. E. Siz bunu götürün daha büyüğünü getireceksiniz bunun dedim. Ya biz barıştık filan dediler. Güzel kardeşim dedim barıştınız. Ama sizi bana oğlunuz şikayet etti ve ben evliliği hayatımdan çıkardım hocam dedi. Babamla annemi gördükten sonra ben evlenmem daha dedi. Ben üç aydan fazladır sizin çocuğunuzu ikna etmeye çalışıyorum, ıslah edemedim. Siz aranızdaki yumruklaşma, bağırışıp çığırışmalarda birbirinizi, aklınızı helal ettiniz. Harap ettiğiniz çocuğunuzun hesabını kimden soracakız? Sizinle daha çok işimiz var benim dedim. Hocam her ikisi de oturdu ağladılar. Ya bu noktaya biz ihmal etmiştik dediler. Unuttuk bunu filan. Şu i̇şte, 19 on dokuz yaşında babası hemen başladı... ...koca kafalı adam o yaşta mı hala böyle şeyler düşünüyor falan... ...dedim bak bu kafayla sen demek ki iş görüyorsun... Evet. ...çocuğun kalbinin kırıldığını koca kafalılık diye isimlendirdin dedim... ...neyse hocam o çocuk hala evlenmedi... ...en az beş sene oldu bu dediğim olay... Evet. ...evlenmedi... Öyle bir soğudu ki bazı insanlar bir yemekten Gına getirir mideleri bulanır Bir daha yemezler ya o yemeği Öyle oldu çocukcağız Ve o baba her buluştuğumuzda gözleri yaşarır Hakikaten çocuğumun hayatını harap ettim Diye düşündü Bereket çocuk harama tevessül etmeyen bir Çocuk ama e, Ne kadar sabredeceksin Her yer evliliği çağrıştıran bir ortam İstanbul'un ortasında evet. yani Kaç sene sabredebilirsin Ben Aile çatlaklığı konusunda barıştık boşandık bitti diye düşünenlere bunu hatırlatıyorum. Hele çocuğu olanlar büyük çocuklar olanlar ki 10 yaşından sonra her çocuk çok rahat bir şekilde annesinin babasının kavga edip etmediğini anlar. Hatta küçük bebekler bile kavgalı bir ortamı anlıyorlar evet. yani hissediyor 5-6 yaşında biraz daha bunu anlıyor ama 10 yaşından sonra, Bugün babam anneme bağırdı. Annem onu şöyle protesto etti. Anlıyorlar. Bize gelen mahkemelerden bu ölçüyoruz. Tabii. Dolayısıyla e, evlilik konusunda İslam devletidir dedik ki hani. Evet, İslam devletine evet. eşittir. Bu devletin sadece piyasalarına e, hakim olmak yetmiyor. Her yerine hakim olmak gerekiyor. E, çocukların anne babalarda gördükleri kötü örnek yüzünden harama kayacak bir yanlışa tevessül etmeleri Veyahut Allah'ın mubahlarından bir mubahı helali kendilerine yok kabul etmeleri anne-babanın kıyamete taşıdığı bir sorundur hocam. Evet, bu, bu not etmek lazım. Bunu kıyamete taşı. Biz barıştık. İşte büyükler geldi barıştırdı bizi. yahu siz zaten mezara üç gününüz kaldı. Barışsanız ne olur? Barışmasanız ne olur? Yani işiniz bitti, piliniz bitti sizin. Ama mesela bir hanımefendiye bunu söyledim. Siz dedim menopoz görmüş bir hanımefendi Olarak barışsanız ne olur Barışmasanız ne olur Bunu açıkça Dün. söylediniz mi Hocam bizim mahkeme <gülüyor> oluşunca açık kapalısı Olmuyor artık Çünkü Herkes dosyasını öne koyuyor Hoca evet. olarak sen böyle cici cici konuştun mu Anlatamıyorsun bize. Evet. Yani O mahkemede aile oturdu mu Bir saat iki saat sürüyor Onlar bağırıp çağırıyor Sizde sessiz sessiz lütfen bağırmayın diyemiyorsun evet. yani O kavga ortamında Dedim ki kızınızın Henüz hayatında evlilik kelimesinin e'si yok ama sizden etkileniyor ve sizin akıbetinize uğramamak için kendisini evlenmeyen kızlara dönüştürüyor. Evlenmeyeceğim ben diyor. Siz bunu ne yapacaksınız dedim. Bunu ben özellikle boşanma kelimesini kullananlara söylüyorum. Evet. Yani çocuk varsa boşanma kelimesi zorlaşmalı. Zorlaşmalı çok zor olmalı boşanmak elime. Tahammül sınırlarımız artmalı. Bu husus çok önemli hocam. Evet. Yani çocuklarımızın, yavrularımızın 10 yaşından sonra kesinlikle hani ben şunu söylemiyorum. Bölününce dedelerinde kalacak çocuklar işte kim bakacak bu çocuklara? Ya bunu herkes düşünüyor zaten. Evet. Yani bu herkesin boşanırsak ne olur bu çocuklar? Bunu ben o bakımdan düşünmüyorum. Ya yani düşünmü önemsiz diye değil. Yani o herkesin düşünebildiği bir şey. Evet. Bu aile huzursuzluğundan etkilenip evlenmeye yanaşmayacak, evlense bile bu adamın gırtlağını sıkayım önceden ki anama yaptığı gibi babamın bana yapmasın diyen bir kızla yahut anamın babama yaptıklarını ben yaşamayayım bunu ilk geceden terbiye edeyim diyen ve sinsi duygularla ...hanımı ile evlenen... ...bir erkeğin hassasiyetleri... ...bunların sebeplerini... Yani ...bu mikrop nesilden nesile taşınıyor... Evet. ...boşanmaların bu boyutuna... ...dikkat edeceğiz hocam... Evet. ...benim bir müsaadenizle... ...bir e, açıdan daha... E, ...bakmak istiyorum üstadım... ...ama kavame konusuna zannediyorum... Bütün fıkhı ayrıntılarıyla yeniden bir dönmemiz lazım. Onu, İsterseniz onu, onu özel bir ders yapalım. Tamam, olsun, özel bir ders yapalım. Olsun, Kavvamenin hayır. ne olduğunu özellikle bir konuşalım. Bir sonraki programda bir tür için, dersi yapalım tamam, onu. Yani inşallah. hakkı nedir diye. Şimdi üstadım, e, bu evliliklerde bir kere o düğünlerdeki mutlu tebessümler, gülücülükler filan bunlar günlüktür. Bahar çiçeği gibi şeylerdir evlilik meşakkattır. Adı İslam Devleti dedik biz buna. Ya evet. Yani bu meşakkattır. Bu meşakkat ancak Allah için katlanılırsa katlanılır bir meşakkattır. Evet. Meşakkat niteliği ha, nedir? Niteli Allah için katlanmak nedir? Şimdi eğer ben Akşama kadar inşaatta çalışıyorum ya da akşama kadar kadın gözüyle baktığımızda evde çocuklarla uğraşıyorum, çamaşırla uğraşıyorum. İşte baban geldi bize bir ay kaldı, çamaşır ikiye katlandı ben onunla uğraşıyorum. İki aydır annen hasta oraya gittin sen bizim evde ben yalnız kaldım onunla uğraşıyorum. Yahu senin bütün çamaşırlarını ben yıkarım, e senin bütün dertlerini ben... Bütün bu evlilikten... ...meşakkat ne anlaşılıyorsa... ...hepsinin de ötesinde... ...en başta söylediğim... ...sen olmayan bir insanla iç içe yaşamak zorundasın... Evet. ...evliliğin meşakkati budur hocam... ...başka bir yürekle... ...başka bir kalple... ...hani diyorlar ya... ...yüzde yüz uyumluyuz... ...olmaz böyle bir şey ya... ...kimin parmağı kime uyuyor da... ...uyumu yüzde yüz olacak... ...yüzde yüz uyumlu iki insan olmaz bu kainatta hocam... ...baba oğul... Aynı genlerin çocukları olduğu. Da, Aa babasına ne kadar benziyor diyorlar. Burnu benziyor, kaşları benziyor. Başka sinesi benzeyecek. Yani hiçbir insanı Allah öbürünün fotokopisi gibi yaratmıyor ki. Evet. Yaklaşık oluruz. Evet. %100 değil de %85 olur, %90 olur. yüzlük, aynılık, fotokopilik yok. Terliklerde olur. Aynı kalıptan çıktığı için terlikler. Evet. Hepsi 45 numara, 45 numara olur. Hiç o değişmez. Ama allah Teala'nın yarattığı insanlar %100 aynı olmazlar Dolayısıyla evlilik Sen olmayan bir Senle bir arada yaşamak zorunda olduğun Hayatın adıdır evet. Onunla tek parçasın Her şey birbirine muba Serbestsiniz Fakat sen değilsin karşıdaki evet. Ama sen hükmünde o evet. Sen gibi ona karşı da sen Aynı durumdasın o da seni öyle görüyor Dolayısıyla evliliğin En büyük meşakkati deyim yerindeyse benim ayağım 45 numara 43 numara ayakkabı giymektir. Buna razı olup yürüyeceğim. Evet. Veya 43 numaram 45 numara lap lap yapacak ayağımda terlik. Ama yoldan geri kalmayacağım. Meşakkatin en büyük boyutu bu. Yoksa doğumdu. Işte hastalıktı vesaire. Bunlar yani maddi fiziki olan sıkıntılar geçici hocam. Hatta bunlar evet. zevke de dönüşür. Eşi evet. için hastanede bekleriz, ev kalır bunlar. Evet. Doğum yaptığından on dakika sonra kadın mutluluktan tebessüm ediyor. Bütün acılarını unutuyor. Evet. Bunda bir sıkıntı yok. Manevi dediğimiz birbirimize katlanma meşakkati çok ağır. Evet, ve aslında. bu katlanma meşakkatini bana göre ben, eşime göre eşim, gelinime göre gelinim, oğluma göre oğlum. Herkes birbirine göre sonsuz taviz ve merhametle muamele ediyordur. Ama karşısındaki hep eksik yapıyordur. Kavganın. Öyle bakılır. Öyle bakmasa adam hayattan zevk alamaz ki. Evet. Yani bir katil bile yani iyi be çok güzel rahatladık ya hak ettiği yeri buldu. Getir bir çay içelim diyordur belki cinayetini işledikten sonra. Yani herkesin kendini haklı görmesi, hayatın muktezasındandır hayat bunu gerektiriyor evet. kötü bile kendisini iyi ki kendi kendini beğenmeyen çatlar ölür <gülüyor> yüzde yüz öyle hocam hakikaten öyle yani evet. belki kirpi bile hani dünyanın en güzeliğim diyor dü olabilir evet. yani gerçekten güzel de evet. şimdi burada hocam evet. e, benim iki şeyi vurgulamak istiyorum bu konuşmamızda birincisi İslam devleti ve İslam ailesi eşittir dedim evet yani şey olarak, e, hacim ve değer olarak. Yoksa İslam devleti başka bir şey tabii. İki, evlilikte eşler yaptıklarını düşündükleri fedakarlığın karşılığını Allah'tan bekleyecekler. İnsan evet. insana karşılık veremez hocam. Sen beni hiç anlamadın falan. Oralara varmamak lazım. Hayır anlamadığını anla sen. <gülüyor> o seni anlayacağını bekleme ama. Evet. Namazın karşılığını eşinden beklemediğin gibi Evlilik meşakkatinin karşılığını da eşinden bekleme Evet çok Böylece güzel. evlilik cihada dönüşsün Evet Sevap nedir hocam? Riyasız Allah için yapılan işin karşılığı cennet almaktır değil mi? Evet e, Evliliği biz hem diyoruz ki cennet kazanacağız bununla Rabbimizin rızasını kazanacağız ama karşılığını eşimizden bekliyoruz Erkek veya kadın Yanılgı burada başlıyor. Evet. Karşılık verme kudretine sahip değil eşler hocam. Hiç değiller hem de. Eşler birbirlerinin karşılığını vermeye kalktıklarında... ...bile bile başlarını derde sokarlar. Niye derde sokarlar? İnsanın beklentisini ancak cennet karşılıyor hocam. Evet. Bu sebeple... Filan gün evliliklerinde gidiyorsun gelininize, oğlunuza, arkadaşınıza nasıl gidiyor evlilik diyorsun. Ya elhamdülillah Allah bütün dostlarıma versin çok harikayız filan diyor. Aynı adam 20 gün sonra açıklama yaparken yani uluslararası bir casusla evlendiğini, <gülüyor> hayattan bıktığını ve artık yani ölmeyi düşündüğünü evet. ya dur bir dakika sen bir bir ay önceki adam mısın şimdiki adam mısın bir ay önceki kadın mısın şimdiki kadın mısın nerede oldu o gülücükler ne oldu %100 değişmez bir insan hocam bir senede iki senede mümkün evet. değil casus olur yani istihbarat gereği seninle evlilik yapılır her gün bir renk görürsün adamda evet. yani bir müslüman kadın bir müslüman erkek yoktan denecek bir yerde böyle %100 ipsiz sapsız bir hayata dönüşmez ki hocam Burada yanıldığımız ne biliyor musunuz? İlk o mutluluk lafları da abartıydı. Evet. İlk gördüğü için zavallı, ilk yediği bal olduğu için dünyanın en güzel balı zannetti. Evet. Sonra Anzeri görünce kendisininki şeker katıklı olduğunu anladı. <gülüyor> yani özeti bu bunun. Mübalağa hastalığı. Rabbim iki rekat sabah namazımın karşılığını vereceği gibi bu evi temizledim. Akşam eşim gelecek her şeyi hazır bulacak. Onu tebessüm edeceğim ama o da bana tebessüm etsin diye değil. ...melekler bunu kaydetsin diye. Meleklerden bekleyen... ...mutludur hocam. Evet. İnsandan bekleyen... ...hak etmediği mutluluğu bekliyor. İnsanda... ...insanın vereceği bir şey yok hocam. Herkes mutluluğu... ...kendisi için yaşıyor. Eşiyle... ...paylaşıyor, maylaşıyor. Bunlar... ...bir nevi kuru temenniler hocam. Yeterli değil. İnsan insanı... ...doyuramıyor. Çünkü herkes... ...kendine doğru emiyor. Evet. Doymuyor ki insanın tamahı. O zaman en başında bunları... Söylemek lazım. En başında. Evet. Aslında hoca efendiler nikah kıyıyorlar ya hocam. Evet. O gün nikah şartnamesi gibi bunları konuşmakla Benim nikahım bir buçuk saat falan sürüyor. Ee yani. mi? Tabii. Ben e, nikahınızı kıyarım. İki şeye dikkat ediyorum. Birincisi bütün şartlarınızı konuşun bakayım diyorum. Mehrin evet. ötesinde nasıl bir hayat beklentiniz var. İşte hepimiz İslami, Kur'an'lı bir hayat yaşayacağız. Geç bu edebiyatlar. Yani Tevrat'a göre hayat bekleyen yok ki zaten herkes İslami ve Kur'an'a göre diyor apartmanda mı yaşamak istiyorsun İstanbul'dan gitmeyi düşünüyor musun gider misin o başka bir yere gitse sihirte gitse gidecek misin peşinden bu ayrıntıların konuşulması lazım kaynananla bir arada durabilecek mısın ne kadar durursun kaç gün misafir edersin bu adamın iki tane kardeşi var onlar üniversiteye çalışmak için gelirlerse misafir edecek misin onları ...bunlar Anadolu'nun iç dertleri hocam... ...evliliği bozan şeyler... Evet. ...bunlar da bir şartnameleri... ...konuşuyoruz... Evet. ...bu bir 10-15 dakika sürüyor... ...orada genelde şahitler... ...babalar falan gelin hanıma böyle bir bakıyorlar... ...dikkatli bir şekilde yani... ...biz bunları konuşmuştuk tamam mı gibi... ...ben siz karışmayın hatta dışarı çıkardığım oluyor... <gülüyor> ...bir çıkın bakalım... ...siz bir rahat konuşalım diyorum... ...damatta da gelini bırakıyorum orada... Evet. Ee, ...konuşturuyoruz... İkinci olarak nikahtan sonra da diyorum ki bakın şimdi kendinizi Filistin'de cephede Yahudi tankı üzerinize geliyor. Ne demekse öyle bir cepheye geldiniz siz. İblis bugün dosyanızı açtı sizin. Siz gitmeden evde dosyanızı hazırlıyordur. Hazır mısınız cihada şimdi diye başlıyorum. Yani Nasıl evlili, evlilik öyle? böyle bir cihada gidiş gibi anlatıyorsunuz. Aynen öyle. Bu evet. bir cihat hocam. İslam devleti. Evet, Kolay evet. değil. Bu yakında bir hikaye oluyor bir doktor efendim, kardeşimin oğlunu evlendirdim çıkışta dedi ki hocam dedi keşke dedi, benim nikahımda da sen olsaydın <gülüyor> <gülüyor> dedim o zaman çocuktum daha dedim evet. <gülüyor> şimdi e, bunu da nereden öğrendim baktım ki hocam nikahın azameti takdir edilemiyor evet tabii, hala tabii. mesela diyor ki kızcağız e, ne verirse versin mehir diyor sonra bakıyorsun o bir cep telefonu için boşanma davası açıyor ...mehir gibi Allah'ın tanıdığı bir hakka geleceği ...ne verirse versin diyor. Evet. İşte sembolik bir rakam... ...iki bilezik versin. Halbuki içinde kiloyla altın versen doymaz bir hırs var. Orada... E. <gülüyor> ...dine ait mefhumu düşünüyor. Evlilikler en baştan... ...cihattır bu... ...ve karşılığı Allah'tan beklenecek. Evet. Madem ki... ...ve min ...Allah'ın ayetlerinden, mucizelerinden biridir... ...o zaman Allah karşılığını verecek... Evet. Beşerden beklersen hep indirimli avans alırsın işte biraz avans alırsın hiç tamamını alamazsın bu sefer hep beşerden beklentin olur hep e Beşerden olur. almaya çalıştığın içinde de cennete alacağın payın olmayacak İşte tatmin almıyorsun bu beklenti bitmez Allah'tan başkası doyuramaz hocam evet. kulunu Allah'tan başkası doyuramaz doyuramadığının belgesi de nedir? Bir sene önce dünya güzeli Züleyha ile evlendiğini söyleyen adama bak... ...bir yıl sonraki dilekçesine bak avukata verdiği bir canavarla evlenmiş. Evet. Hangisi doğru bunların? Hiçbiri doğru değil. Orada da mübalağa yapıyordu. Gündüz de mübalağa yapıyordu. Gece de mübalağa yapıyordu. Burada hocam... ...ikinci noktayı dedik ya... ...birincisi İslam Devleti diyeceğiz... ...ikincisi evliliğin karşılığını Allah'tan bekleyeceğiz... Evet. ...ancak Allah... ...ama bu maddi haklarımızın yok olması... Su, ...suyu akmayan, elektriği olmayan bir evde oturmamız anlamına gelmiyor... ...o ayrı bir konu tabii... Evet. ...yani onları... Onların ötesi zaten bunlar da hiçbir zaman elektrik parasını ödemedi onun için boşanıyoruz Boşan. diye rastlamadım. Ben. Yok, Öyle bir şey yok yani. Kafalarımızın yani. faturalarını ödeyemiyoruz biz. Aynen. Temennilerimize Aynen. fatura getiremiyoruz. Yoksa yani suyu akmadığı için Anadolu'da boşanan kadını rastlamadım ben. Suyu ta köyün öbür tarafından getiriyor gene yaşıyorlar. Yani bu Üçüncü olarak hocam biz şura ümmetiyiz. Kur'an bizi hayatımızı ancak Şura ile sürdürebileceğimizi bize tevcih buyuruyor. Şura nedir? Kendi aklımızı hiçbir zaman yeterli görmeyip daha akıllıdan akıl ithal etmek. Şura budur. İstişare evet. etmek. Akıl evet. almak. Ya yani Aklını yeterli gören çamura batar hocam. İslam devletinin başındaki Ömer için de geçerli bunu da Allah'u annem. Ailenin başındaki veya ortasındaki içinde geçerli bu. Bu ümmet şura ümmetidir. Şura akıl toplar demek. Ve mesuliyet kendine ait olduğu için topladığı akıllardan bir e, mozaik yapar ve ondan kendine hayat tarzı biçer. Bir, Evlenirken şura ile evlenmek lazım. Evet şura işte nasıl onu anlatacaksın? Genç ne tabi onu konuştu. Genç ne yapıyor? gözüyle evleniyor. E beş organın, beş duyu organın var sadece gözünle evlendin sen. Göz aldandı Evet. Göz aldandı. Ben 40 senelik evliyim. Siz 50 senelik evlisiniz. O 50 dakikalık bile evli değil. Bir şey söylediğin zaman sizden iyi bildiğini düşünüyor. Ya biz şu kadar senedir evlilik hayatı yaşıyoruz. Bu evlilik uygun değil. Sen şusuna aldanmışsın bunun diyorsun. Yok öyle bildiğin gibi değil diye. O zaman sen bile bile gidiyorsun bu bataklığa. Evet. Evlenirken istişare esas olmalı. Bu istişare görücü usulü evlenme demek değil hocam. Yani birisi benim namıma zevklerimi takdir etmemeli. Böyle bir şey yok. O nasıl olabilir? Yani hiçbir alternatifim yok. Ee, ben şöyle bir örnek vereyim. Mesela e, bir insan bir genç, annesi yatalak e, Allah hepimizde muhafaza buyursun ve annesinin bakılması için evlenmesi lazım. Böyle bir yok kabul edelim. Evet. Teyzesi de ona bir kız buluyor. Bak bununla evlen diyor. Annene bakmayı kabul ediyor. Bu evlilik yüzde seksen annesinin hizmeti için, evet. yüzde 20 de kendisi için. Bu görücü olur bak. Buna bir itiraz yok. Evet. Öbürü görüp Beğenme usulüyle olmalı. Evet biri delalet etmeli bize. Şu hanımefendi, şu bey delikanlı evlenilecek biridir demeli benim gözüm, kulağım beynim kabul etmeli onu sonra. Hadis-i şeriflerde çok açık bir hüküm bu. Evet. İstişare böyle. Sonra ben kendimi de teraziye koymalıyım istişarede. Evleneceğim karşı tarafı da teraziye koymalıyım. Karşıdaki istişare ettiğim ...şahıs, makam neyse... ...ikimizi hamurumuzu... ...karıştırmalı, ikimiz bir arada... ...durup durmayacağımıza bakmalı. Üçüncü bir kişi... ...bizim uyumlu olup... ...olmadığımıza karar verim Gençlerin... ...birbirlerine yaptığı edebiyata... ...ve gençlik balavralarına karşı... ...internetten öğrendikleri beş on aşk cümlesi var... ...onları birbirlerine söyleyerek... ...birbirlerini kandırıyorlar. <gülüyor> Bu evlenmeden istişare mantıklı evlenmek en azından ileride pişman olmamanın garantisidir Evet okulda gördümle evlenen başka istişare şu sonucu şura ümmeti olmanın karakteri olarak şura ile evlendim diyen başka 2 evlilik ilk dakikasından itibaren muhakkak istişare ile yürümeli ama bu... Yani yürürken de... Yürürken de istişareler. Evet. Neden? Her gün bir yeni vaka ortaya çıkıyor. Yeni bir vaka çıkıyor. Evet bu istişare... E, ya bakkaldan şunu getir dediğinde eşi... Bir dakika anneme sorayım o mu gelecekti. O manayı kastetmiyorum. Yani olağan dışı her olay istişareye taşınmalı. En azından... Ya problem... Söz konusu olduğunda... ihtimali olan... İhtimali olan... İhtimali olan konular... En azından ilk üç yıl böyle olmalı. Evet. Ömür boyu bu olmaz elbette ama ilk üç yıl hamurlarımızın birbiriyle mayalanma dönemidir. Evet. Bir İyilla... yıl yeterli olmuyor bunun için. Çünkü hamuru karıştırıyorsun ama mayalanması birkaç saat alması gerekiyor. Evet. İnsanlar ilk üç yıllarını mayalanmaya ayırdıkları yıllar kabul edip o dönemde mesela mesela çocuğumuz olsun olmasın mı tartışması oldu. Evet, Bayan ben çocuk kaldıracak durumda Değilim dedi Hah, Burada yapılacak iki iş var Bu tıbbı da ilgilendiren bir bölüm Hemen doktora gidilecek Eşler tıp açısından Bir sakıncamız var mı bizim evet. Diye bakacak Bu istişare işte Doktorla istişare ediyoruz Sonra e, bayan Hala ben ilk dört sene çocuk istemiyorum Diye diretmeye başladı Burada bayan kendisi mi Bu konuyu duygusal olarak kabullenemiyor. Yoksa birileri ona fiskos yapıp, kız ilk ya, üç senelerde çocuğun olmasın, erkeğe elin kolun mahkum olur mu diyor. Bunlara muhtemel ve gördüğümüz şeyler bunlar. Ha, burada biz ne yapacağız o zaman? Oturup bir akşam, yani bu aileyi biz çocuk için kurduk. 3 ay 5 ay bekledik ama e şimdi ailemizin bereketini niye kaldırttırıyorsun bize? Bu nedir bu bereketsizlik deyip ...istişare edeceğiz... ...üzerine gitmeyip... 2 üç gün sonra şu konuyu bir daha konuşalım diyeceğiz... 2- üç celse yaptık... ...baktık ki burada bir şey çıkması mümkün değil... ...git inat inatlaşılmaya gidiliyor... ...onun ve benim... ...istişare uzmanımız kim... ...eşler olarak... ...filanca aile büyüğümüz... ...filanca hoca efendimiz... ...filanca psikolog abimiz... ...gidip biz bu konuda anlaşamıyoruz deyip... ...konuyu istişareye taşıyacağız... Bu bir örnek tabi. böyle olacak diye bir şey yok. Ama yüzde seksen örnekler hep buna benzer. Evet. Yoksa insanlar e, zeytin yiyecektim, peynir yiyecektik diye bir kavga etmiyorlar. Etmiyorlar. Yani. yani gıda üzerinde, açlık üzerinde bir sorunumuz yok elhamdülillah. Burada üstadım evlilik istişareyle başlamalı. istişareyle devam etmeli. Hatta maazallah boşanma söz konusu olacaksa o boşanma da Kesinlikle istişareyle olmalı. Hocam bir iki dakikamız var. Belki yani bu konuyu konuşacağız inşallah. Belki birkaç sohbet. Yani şöyle boşanmadan ileri gitmeyelim. <gülüyor> yok hocam. Boşanmadan ötesi yok. Şimdi yani boşanmadan, orada bir şöyle son sözlerinizi alayım ben. ben. dördüncü maddemi de o zaman yani söyleyeyim. O zaman yani dördüncü yani açarız maddemi. öbür sohbette. Dördüncü maddemiz şu hocam. Bu karşılaştığımız olaylarda şu sonucu da görüyoruz. Erkekler hoyratça boşanma kavramını kullanıyorlar. Takımına kızıyor, hanımını boşanması ile ilgili söz konuşuyor. Erkeklerin ve kadınların ama özellikle erkeklerin gerçekten İslam devleti çapında bir aile yuvası kurmalayı arzuları varsa evlenmeden bir ay önce evlilik fıkhi dersi alsın. Evet, Anhalde yani, bilinmiyor hocam Önemsenmiyor hocam evet. Çünkü daha evlenmedik ki boşanalım düşünülüyor evet, evet. Hayır evlilik fıkı, Helaller nedir haramlar nedir Evlilik nerede bozulur Nerede devam eder Konusunu kesinlikle Erkekler bilasa anlamalı Şimdi kadınları annelik kursuna gönderiyoruz Erkekler de gitmeli Bunun içinde psikoloji de olmalı evet. Evlilik psikolojisi de olmalı Mesela 10 saatlik bir evlilik Kursu açılmalı bu 10 saatlik evlilik kursunun 5 saati e, evlilik fıkı, helaller, haramlar üzerine olmalı. Çocuk üzerine olmalı. Diğer 5 saati de evlilik psikolojisi ve evlilik sosyolojisi, evlilik ekonomisi üzerine evet. olmalı. İnşallah e, böyle bir projeyi kim yaparsa çok büyük bir e, hayır yapmış hayır olur. Yapmış olur. Mesela şöyle bir şey bilmiyorum Üstadım siz e, daha iyi tanıyorsunuz Toplumu gelişebilir mi Mesela e, işte e, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı e, Evlilik Fıkhı kursu Oldu diyelim evet. e, Gençler evlenmek için Aday peşine gittiklerinde Filanca kursa katıldın mı diye Serfika gibi istiyorlar Hı -hı. Böyle bir günü görebilir miyiz Evet en azından da, anne da baba da, rahat eder. Ha, Çocuğumuzu kalp. verdik ama elinde hoca efendilerden diploması var, psikologlardan diploması var. Evet. Denebilir. Buradan bu teklifi yapmış olalım Aziz Mahmut Hüdai Vakfına veya böyle diğer ümmeti e, dertedinen herkese. Ümmeti dertedinen herkese. Evet. Hocam süremizin sonuna geldik ama mevzu tabii ki bitmedi. Belki daha birkaç program konuşuruz inşallah. Ama evlilikte saadeti arıyoruz. İslam ailesini arıyoruz. Ee, i̇nşallah ona böyle böyle katkımız olursa i̇nşallah. Küçücük bir nebze gönüllerin durulmasına vesaire. E, o da inşallah e, bu programın kazancı olur. Değerli dinleyiciler İslam'dan Hayata Ölçüler programının sonuna geldik. deniz Ahmet Taş getiren Nurettin Yıldız hocamla sohbet ettik. Bir başka programda inşallah birlikte olalım.